Bölüm 6 Birkaç dakika sonra Lucy sapsarı bir yüzle ambarı terk ederek kapıyı kilitledi ve anahtarı yeniden dışarıdaki çiviye astı. Doğruca ahırlara gitti, arabasını çıkarıp arka kapıdan çıktı. Postanenin önüne park etti. Telefon kulübesine girerek parayı attı ve numarayı çevirdi. Miss Marple ile görüşmek istiyorum. Şu anda dinleniyor efendim. Bayan Alice Barrow değil mi? Evet. Onu rahatsız etmeyeceğim. Bu kesin hanımefendi. Yaşlı bir kadın ve dinlenmeye gereksinimi var. Onu kaldırmalısınız. Bu çok önemli. Yapmayacağımı lütfen bir an önce söylediğimi yapar mısınız? Gereğinde Lucy'nin sesi demir kadar sert çıkabiliyordu. Florence otoriteyi hemen tanıyan ve ne derece ileri gidebileceğini çok iyi bilen bir kadındı. Kısa bir süre sonra ahizede Miss Marple'ın sesi duyuldu. Efendim Lucy. Lucy derin bir nefes aldı. Haklısınız dedi. Buldum ona. Bir kadın cesedi mi? Evet. Kürklü bir kadın cesedi. Evin yakınında müze depo gibi kullanılan ambardaki bir lahdin içinde. Bu durumda ne yapmamı istiyorsunuz? Polise haber vermem gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. Polise haber verin. Hem de hemen. Peki ama ya diğer konular? Sizle ilgili ne anlatacağım? İlk bilmek isteyecekleri hiç kuşkusuz hiçbir neden yokken lahdin tonlarca ağırlıktaki kapağını niçin aralama gereği duyduğum olacak. Bir neden uydurmamı tercih edersiniz. Sanırım bulabilirim de. Miss Marple yavaş, sakin ancak kararlı bir tonda yanıtladı. Hayır, sanırım artık gerçeği anlatmanın zamanı geldiğini siz de biliyorsunuz. Sizinle ilgili olarak mı? Her konuda. Lucy'nin solgun yüzü ani bir gülümsemeyle aydınlandı. ''Bu benim için çok kolay olacak.'' dedi. Ama inanmakta oldukça zorlanacaklarını sanıyorum. Telefonu kapadıktan sonra bir dakika kadar bekledi ve polis merkezinin numarasını çevirdi. ''Biraz önce Rutherford Hall'daki uzun ambarda bir lahdin içinde bir kadın cesedi buldum.'' ''Ne dediniz?'' Lucy cümlesini tekrarladı ve bir sonraki soruyu beklemeden adını verdi. Daha sonra eve geri dönerek arabasını kapının önüne park edip eve girdi.'' Antrede bir an durup düşündü. Daha sonra başını sallayarak düşüncelerini onayladı ve doğruca Miss Krakenhorpe'un babasına The Times'ın bulmacasını çözmekte yardımcı olduğu kütüphaneye yürüdü. Sizinle bir dakika konuşabilir miyim Miss Krakenhorpe? Emma başını kaldırdı. Yüzünden bir endişe dalgası geçti. Lucy bu endişenin evle ilgili bir duygu olduğunu düşündü. Evde çalışanlar genellikle bu tür sözlerin ardından istifalarını bildirirlerdi. Haydi kızım, söyle ne söyleyeceksen, diye yaşlı Bay horp öfkeyle söylendi. Lucy, Emma'ya dönerek yineledi. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum, lütfen. Saçmalık bu, diye bağırdı Bay horp öfkeyle. Söyleyeceğinizi burada söyleyin. Bir dakika baba, diyen Emma ayağa kalkarak kapıya doğru ilerledi. Her neyse, bu bekleyebilirdi, dedi yaşlı adam hoşnutsuzlukla. Üzgünüm ama bekleyemez, diye yanıtladı Lucy. Bay horp öfkeyle bağırdı. Bu ne saçmalık, ne saygısızlık. Emma antreye çıktı. Lucy de onu izleyerek kapıyı arkasından kapadı. Evet dedi Emma. Ne oldu? Eğer çocuklar geldiği için işlerinizin çok ağırlaştığını düşünüyorsanız size yardımcı olabilirim. Yok konu bu değil dedi Lucy. Babanızın yaşlı ve hasta olması ayrıca onun şoka girmesinden endişelendiğim için içeride konuşmak istemedim. Bakın işin gerçeği şu. Uzun ambardaki lahtin içinde bir kadın cesedi buldum. Emma Krakenhorp şaşkınlıktan dona kalmıştı. Lahitte mi? Bir kadın cesedi mi? Öldürülmüş mü? Ama bu olanaksız. Korkarım bu doğru. Polisi aradım. Herhangi gelebilirler. Emma'nın yanakları kızardı. Bundan önce beni haberdar etmeliydiniz. Yani polisi aramadan önce. Üzgünüm dedi Lucy. Ama sizin telefon ettiğinizi duymadım. Emma'nın bakışları Antre'deki sehpanın üzerinde duran telefon aizesine takılmıştı. Yolun aşağısındaki postaneden telefon ettim. Çok tuhaf. Neden buradan aramadınız? Lucy aceleyle düşündü. Çocukların yakınlarda olup duyacaklarından korktum. Yani buradan aradığım takdirde. Anlıyorum. Evet anlıyorum. Polislerin gelmekte olduklarını söylediniz değil mi? Sanırım geldiler bile. Aynı anda kapının önünde duran bir arabanın acı fren sesi duyuldu ve hemen ardından kapının zili bütün evde yankılandı. İnanın bana üzgün, çok üzgünüm dedi müfettiş Bacon tekrar tekrar. Sizden bunu yapmanızı istediğim için çok üzgünüm. Koluna girerek Emma Krakenhorpe'u ambardan dışarı çıkardı. Emma'nın yüzü sapsarıydı. Hasta ve bitkin görünüyor ancak yine de dimdik duruyordu. Bu kadını daha önce hiç görmediğimden eminim. Buraya kadar geldiğiniz için size minnettarız Miss Krakenhorpe. Bütün bilmek istediğimiz buydu. Biraz uzansanız. ''Babamın yanına gitmeliyim. Konuyu duyar duymaz Doktor Quimper'ı aradım. Şu an onun yanında olmalı.'' Antreye girdiklerinde Doktor Quimper kütüphaneden çıkıyordu. İri yarı ve güler yüzlü bir adamdı. Düşünmeden yaptığı alaycı espriler hastalarının hoşuna bile gidiyordu. Müfettiş birbirlerini başlarıyla sallayarak selamladılar. ''Miss Krakenhorpe çok tatsız bir işi cesaretle başardı.'' dedi Müfettiş Bacon. ''Tebrikler Emma.'' diyen doktor kolunu kadının omzuna koydu. ''Çok dirençli birisin. Bunu her zaman biliyordum. Hiç merak etme. Baban gayet iyi. Şimdi içeri girip onunla sakin bir şekilde konuşun. Daha sonra da yemek odasına giderek bir kadeh brendi içmeni öneriyorum. Bunun bir doktor talimatı olduğunu dikkate almalısın.'' Emma minnettarlıkla gülümseyerek kütüphaneye girdi. ''Bu kadın dünyanın tadı tuzu.'' dedi doktor arkasından bakarak. ''Hiç evlenmemiş olması ne şanssızlık. Erkeklerden oluşan bir ailedeki tek kadın olmanın çilesini çekiyor.'' Bildiğim kadarıyla diğer kız kardeşi 17 yaşında evlenip kendini kurtarmış. Üstelik de Emma gerçekten güzel, alımlı bir kadın. Çok iyi bir eş ve anne olurdu. Sanırım o kendini babasına adamış dedi müfettiş Bacon. Pek sayılmaz ama o da birçok kadın gibi erkek milletini nasıl memnun edeceğini içgüdüsel olarak çok iyi biliyor. Babasının hasta özeni göstermekten hoşlandığını biliyor ve ona ağır hastaymış gibi davranıyor. Abileriyle de durum aynı. Cedric'e iyi bir ressam olduğunu hissettiriyor. Adı neydi diğer abisine? Evet Harold. Onun kararlarına ne kadar önem verdiğini belli ediyor. Alfred'in ise akıllılık saydığı karanlık ticari ilişkilerine ilişkin öyküleri merakla dinliyor. Evet o hiç kuşkusuz çok akıllı bir kadın. Neyse herhangi bir şey için bana ihtiyacınız var mı? Eğer John Stone işini bitirdiyse cesede bir göz atabilir miyim? Belki o da benim tıbbi hatalarından biridir. Evet doktor, cesede bir göz atmanız gerçekten de çok iyi olacak. Kim olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Sanırım bu konuda ihtiyar Bay horpun yardımına başvurmamız olanaksız. Bu onu çok fazla zorlamak olur. Zorlamak mı? Saçma. Asıl bir göz atma fırsatı vermezseniz sizi asla affetmeyecektir. Bunu merakla bekliyor. Böylesine heyecanlandırıcı bir olay sanırım son 15 yıldır karşısına çıkmadı. Ayrıca bunun için tek bir metelik bile harcamasına da gerek yok. O zaman gerçekte o kadar da hasta değil. 72 yaşında dedi doktor. Onun tek sorunu da bu yaş. Zaman zaman romatizmadan dolayı şikayetleri oluyor. Ama kimin yok ki? Kendisi buna arterit teşhisi koymuş. Yemeklerden sonra nabzı biraz yükseliyor. Niçin olmasın ki? Ama o bunu kalbinde bir sorun olduğu şeklinde nitelendiriyor. Aslında istediği her şeyi yapabilecek güçte. Onun gibi birçok hastam var. Sağlıklı olduklarını, iyi olduklarını inatla ileri sürenler genelde gerçekten çok hasta olanlardır. Neyse, haydi şimdi gidip cesede bakalım. İğrenç bir görüntü, değil mi? Johnston kadının 2-3 hafta önce öldüğünü tahmin ediyor. O zaman gerçekten korkunçtur. Doktor lahdin önünde durarak korkunç olarak nitelendirdiği görüntüyü samimi bir merak ve profesyonel bir soğukkanlılıkla izledi. Onu daha önce hiç görmedim. Hastam değil. Onu daha önce Brakehampton çevresinde gördüğümü de zannetmiyorum. Çok güzel bir kadınmış. Hmm, biri ondan gerçekten nefret ediyormuş. Yeniden dışarı açık havaya çıktılar. Doktor Kemper eve doğru baktı. Bulunduğu yer nasıl diyorsunuz? Evet uzun an lahdin içinde. Gerçekten olağan dışı. Gizemli. Cesedi kim bulmuş? Bayan Lucy Barrow, Evin hanımının son yardımcısı mı? İşim yokmuş, lahtin içinde ne arıyormuş? Ben de aynı şeyi merak ediyordum, diye açıkladı müfettiş Bacon düşünceli bir tavırla. Ona bunu sormayı düşünüyordum. Neyse, Bay Crackenhorpe'a gelelim, ona cesedi, onu getireyim. Biraz sonra Bay Crackenhorpe battaniyeleri sarılmış bir halde yanında doktorla ağır adımlarla ilerleyerek geldi. Rezalet bu, dedi. Gerçekten rezalet. O lahti 1908 yılında Floransa'dan getirmiştim. ''Durun bakayım yoksa 1909 muydu?'' ''Sakin olmalısınız.'' diye uyardı doktor. ''Bu hoş bir görüntü değil. Ne kadar hasta olursam olayım sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor değil mi?'' Ancak yine de Bay Krakenhorpe'un uzun ambarın içine yaptığı çok kısa bir ziyaret bile perişen bir halde hızla dışarı açık havaya çıkmasına yetti. ''Onu daha önce hiç görmedim.'' dedi. ''Bunun anlamı ne?'' ''Utanç verici bir durum.'' ''Şimdi aklıma geldi.'' Lahtip, Floransa'dan değil, Napoli'den almıştım. Çok nadide bir eser. Şimdi de aptal kadının teki çıkıp kendini onun içinde öldürtüyor. Paltosunun sol yakısına sıkı sıkı yapıştı. Bu kadarı benim için çok fazla. Kalbim, emma nerede? Doktor. Doktor Kumpir koluna girdi. Birazdan iyileşeceksiniz dedi. Size basit bir sakinleştirici önereceğim. Bir kadeh birendi. Hep beraber eve doğru ilerlediler. Bayım, Bayım lütfen bakar mısınız? Müfettiş Bacon arkasını döndü. Çocuklar soluk solağa bir halde bisikletlerin üzerinde eve dönmüşlerdi. Yüz ifadelerinde meraklı bir yalvarma okunuyordu. Lütfen cesedi görebilir miyiz diye seslendiler birazdan. Hayır göremezsiniz dedi müfettiş Bacon. Lütfen lütfen izin verin. Kim bilebilir ki? Belki de onu biz teşhis edebiliriz. Lütfen buna engel olmayın. Bu doğru değil. Evimizin ambarında bir cinayet işleniyor. Bu belki de bir daha asla karşılaşamayacağımız bir olay. Lütfen adil olun bayım. Siz de kimsiniz? Ben Alexander Eastley'im. Bu da arkadaşım James Studdard West. Daha önce bir yerlerde açık renk sincap kürkünden bir manto giymiş sarışın bir kadın gördünüz mü? Evet gördüğümden kesinlikle eminim dedi Alexander kararlılıkla. Eğer cesede bir bakabilirsem onları içeri alabilirsin Sanders dedi müfettiş Bacon ambarın kapısında duran polis memuruna seslenerek. Yaşamda yalnızca bir kez genç olunuyor. Oh bayım çok teşekkür ederiz. Her iki delikanlı da sevinçle haykırdılar. Çok iyisiniz. Bacon eve doğru yöneldi. Şimdi artık bayan Iris Barrow'u dinlemeliyim diye düşünüyordu. Lucy polisi uzun ambara götürüp onlara cesedi nasıl bulduğunu kısaca açıkladıktan sonra eve döndü. Ancak polisin ondan öğrenmek isteyeceklerini bu kadarla kalmayacağını çok iyi biliyordu. Müfettiş Bey'in onunla konuşmak istediği söylendiğinde akşam yemeği için kızartacağı cipslerin patateslerini soymayı henüz bitirmişti. Patatesleri ince ince doğradıktan sonra soğuk tuzlu suyla dolu büyük bir kabın içine koyarak kendisini almaya gelen polisin ardından müfettişin beklediği odaya gitti. Rahat bir tavırla oturup kendisine sorulacak soruları beklemeye başladı. Adını ve Londra'daki adresini verdikten sonra sorulmasını beklemeden ekledi. Hakkımda bilgi alabileceğiniz birkaç isim ve adreslerini de vermek isterim. Verdiği isimler çok tanınmış saygın kişilere aitti. Donanmadan bir amiral, Oxford Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ve kraliyet ailesine mensup bir bayan. Müfettiş Bacon duyduğu isimlerden hiç istenmeden çok etkilenmişti. Evet Bayan Alisbarov uzun ambara gitmenizin nedeninin orada boya bulmak olduğunu söylemiştiniz değil mi? Boyaları bulduktan sonra bir manivela kola alıp lahtin kapağını yerinden oynatıp içinde ceset buldunuz. Peki ama lahtin içinde ne bulmayı umuyordunuz? Ceset arıyordum diye yanıtladı Lusi. Ceset arıyordunuz ve buldunuz. Sizce de bu çok olağan dışı bir öykü değil mi? Oh evet. Gerçekten olağan dışı ve gizemli bir öykü. Ancak sizden bana konuyu açıklama olanağı vermenizi rica edeceğim. Bence de açıklamanız doğru olacak. Lucy sansasyonel keşfine kadar olan olayları harfi harfine açıkladı. Müfettiş anlatılanları tam bir sessizlik içinde ilgiyle dinledi. Yaşlı bir hanım tarafından bu evde işe girmek ve evde çevresini bir ceset aramak için görevlendirildiğinizi söylüyorsunuz bu doğru mu? Evet. Peki bu yaşlı hanım kim? Miss Jane Marple. Şu aralar Madison Road 4'te oturuyor. Müfettiş adresi not aldı. Bu hikayeye inanmamı mı bekliyorsunuz? Lucy nezaketle gülümsedi. Miss Marple ile konuşup onun da onayını almadığını sürece hayır. Onunla elbette ki konuşacağım. Kendini aşan konulara karışan biri olmalı. Lucy Miss Marple'ın bedensel zayıflığı olmasa müfettişin onunla ilgili yorumundan tamamen haklı sayılabileceğini düşündüyse de bunu belirtmeyi gereksiz görerek sustu. Miss Krakenhorpe'a ne anlatmayı düşünüyorsunuz? Benimle ilgili olarak demek istiyorum. Niçin soruyorsunuz? Miss Marple ile yaptığım anlaşmaya göre benden yapılması istenenin yapıp bulmamı istediği cesedi buldum. Ancak şu an için Miss horpun yanında çalışıyorum. Evde doyurulmayı bekleyen iki çocuk var. Bu olanlardan sonra sanırım yakında daha birçok akraba da merak nedeniyle buraya geleceklerdir. Onunla ev işlerinde yardımcıya ihtiyacı var. Eğer ona bu göreve gelmemin tek bir nedeni ceset avına çıkmak olduğunu söyleyecek olursanız büyük olasılıkla işime son verecektir. Diğer yönden söylemezseniz işimi sürdürüp ona yardımcı olabilirim. Müfettiş Lucy'yi sert bakışlarla süzdü. Şu an için bunları hiç kimseye söylemeyi düşünmüyorum diye açıkladı. İfadeniz henüz doğrulanmadı. Her şeye rağmen tüm bunları uydurmuş olmanız ihtimalini göz önünde tutmam gerekiyor. Lucy ayağa kalktı. Teşekkür ederim. O zaman mutfağa dönüp işlerime devam edeyim. Bölüm 7 Sizce bu konuda Scotland Yard'tan destek istememiz daha doğru olmayacak mı? ''Siz ne düşünüyorsunuz Bacon?'' Polis müdürü müfettiş Bacon'ı soran gözlerle süzüyordu. Müfettiş iri yarı kuvvetli bir adamdı. Yüzünde tüm insanlardan iğreniyor gibi bir ifade vardı. ''Kadın bu yöreden değil'' dedi. ''İç çamaşırlarına bakılırsa onun yabancı olduğunu da düşünebiliriz.'' ''Yine de'' diye ekledi müfettiş Bacon aceleyle. ''Şu an için bu konuda bir açıklama yapmayı düşünmüyorum.'' Resmi soruşturmanın sonuna kadar bu konuyu elimizde bir koz olarak saklamanın doğru olacağı düşüncesindeyim. Polis müdürü başıyla onayladı. Soruşturma tamamen resmi olacak, değil mi? Evet efendim. Sorgu yargıcıyla görüştüm bile. Soruşturma ne zaman? Yarın. O zamana kadar Krakenhorp ailesinin diğer fertleri de gelmiş olacaklar. Kim bilir? Belki aralarından biri kadını teşhis edebilir. Hepsi burada olacaklar. Elinde tuttuğu listeyi gözden geçirdi. Harold Crackenhorpe şehirde yaşıyor. Çok önemli pozisyonda olan biri olduğu anlaşılıyor. Sonra Alfred. Onun ne iş yaptığını bilmiyorum. Cedric. O ailenin yurt dışında yaşayan bireyi, ressam. Müfettiş bu son sözcüğü söylerken ağzını küçümseyen biçimde buruşturmuştu. Polis müdürü bu yık altından gülümse de. Crackenhorpe ailesinin bu cinayetle herhangi bir şekilde ilgisi olduğunu düşünmeniz için bir neden yok, değil mi diye sordu. ''Cesedin onların arazisinde bulunmuş olması dışında hayır.'' diye yanıtladı müfettiş Bacon. ''Tabii ailenin sanatkar olan bireyi, şu yurt dışında yaşayan ressam onu teşhis edebilir. Beni asıl rahatsız eden şu trenle ilgili olarak anlatılan saçmalıklar.'' ''Ah evet şu yaşlı kadını ziyaret ettin değil mi? Adı neydi?'' ''Masanın üzerinde duran not defterine bir göz attı.'' ''Miss Marple'' ''Evet efendim o bu konuda çok kesin ve ısrarlı konuşuyor.'' Bunamış olup olmadığını kesin olarak söyleyemem ama öyküsünde ısrarlı olduğu kesin. Arkadaşının trende gördükleri ve sonrasıyla ilgili. Aslında bütün bu durum yaşlı kadınlarda sıkça görülür. Bilirsiniz bahçelerinde uçan daireler gördükleri ya da kütüphaneden aldıkları kitapta Rus ajanlarının deşifre ettikleri gibi öyküler uydururlar. Yaşlı kadının bilinçaltının bir çeşit yanılsaması olduğunu söylemek isterdim. Ama onun bu genç bayanı ayarladığı, kendine yardımcı olup cesedi bulmasını istediği de kesin. Üstelik o da bu görevi başarıyla gerçekleştirdi. Ve cesede buldu diye belirtti polis müdürü. Evet bu çok dikkat çekici bir öykü. Marple, Miss Jane Marple. Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Bir yerlerden anımsıyor gibiyim. Neyse, Scotland Yard'la bağlantı kuracağım. Bence de bunun bizim görev alanımızı aşan yöresel bir olay olmadığını söylemekte haklısınız. Yine de konuyu şimdilik gizli tutalım. Basına da mümkün olduğunca az bilgi vermeye çalışalım. Soruşturma tamamen şekilsel bir olaydı. Cesedi teşhis etmek isteyen kimse çıkmadı. Lucy'den cesedi buluşuyla ilgili ifadesini yinelemesi istendi. Adli tabip ise ölümün zamanlı ve boğulma suretiyle gerçekleştiğini belirtti. Kovuşturmanın geri kalanı ise ileri bir tarihe bırakıldı. Davanın yapıldığı mahkeme salonundan çıktıklarında Krakenhorb ailesi fırtınalı ve soğuk bir hava karşılaştı. 5 kişiydiler. Emma, Cedric, Harold, Alfred ve ölen kız kardeşleri Edith'in kocası olan Brian Eastley. Krakenhorpe ailesinin yasal işleriyle uğraşan ve onların yasal temsilcisi olan avukatlık bürosunun kıdemli ortaklarından Bay Winborn da onlarla birlikteydi. Tüm bu zorluklara rağmen Londra'dan mahkemede bulunmak için bizzat gelmişti. Hep bir arada bir süre için adliyenin dışında üşüyerek durdular. Dışarıda hatır sayılır bir kalabalık birikmişti. Light'teki ceset konusuyla ilgili ayrıntılar gerek Londra gazetelerinde gerekse yerel basında oldukça yer almıştı. Bir mırıltı duyuldu. İşte onlar. Emma sert bir şekilde haydi gidelim dedi. Kiraladıkları büyük daimler araba önlerine yanaştı. Emma hemen binerek Lucy'yi yanına çağırdı. Bay Wimborn, Cedric ve Harold onları izledi. Alfred'i ben küçük arabama alabilirim. Bunu diyen Brian Aisley'di. Şoför kapıyı kapadı ve araba yola koyuldu. ''Durur musunuz?'' diye bağırdı Emma birden. ''Bunlar bizim çocuklar.'' Bütün itirazlarına rağmen iki çocuğu Rutherford Hall'da bırakmış, mahkemeye gelmelerine izin vermemişlerdi. Ama işte şimdi ağızları kulaklarında karşılarındaydılar. ''Bisikletle geldik.'' diye açıkladı Studer West. Polis memuru son derece nazik davranarak mahkeme salonunun arkasına bir yerde oturmamıza izin verdi. ''Umarım bize kızmadınız Miss Krakenorp.'' diye ekledi kibarca. Cedric hayır kızmadı diye kız kardeşinin yerine yanıtladı. İnsan yalnızca bir kez genç olur. Bu gördüğünüz ilk soruşturma değil mi? Çok şaşırtıcıydı diye açıkladı Alexander. Her şey o kadar çabuk olup bitti ki. Harold öfkeyle söze karıştı. Burada böyle sohbet etmeyi sürdüremeyiz. Bu kalabalığın önünde. Üstelik de kameraların karşısında. Ondan gelen bir işaretle şoför yeniden hareket etti. Çocuklar arkalarından neşeyle el salladılar. Çok çabuk olup bitti diye mırıldandı Cedric. Tek düşündükleri bu. Ah şu gençler. Her şeyin daha yeni başladığının farkında bile değiller. Bütün bu olanlar çok üzücü. Gerçekten çok büyük şanssızlık dedi Harold. Bence o anda bakışları ince dudaklarını birbirine bastırıp başını bu konudan hiç hoşlanmadığını belirtir bir şekilde sallayan Bay takıldı. Olayın yakın bir tarihte başarıyla açıklığa kavuşturulacağını umuyorum dedi manalı bir şekilde. Polis konuyla etkin bir şekilde uğraşıyor. Yine de tüm bu olanlar Harold'un da söylediği gibi çok üzücü, büyük şanssızlık. Konuştuğu sürece Lucy'ye bakıyordu. Yüz ifadesinden belirgin bir sıkıntı okunuyordu. Bakışları eğer bu bayan üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmamış olsa bütün bunlar olmayacaktı demek ister gibiydi. Bu saptama ya da aynı anlama gelen daha hafifletilmişi Harold'un sözlerinde de dile geldi. Bu arada Bayan Iceborough bu lahtin içine bakmak nasıl oldu da aklınıza geldi. Lucy aile bireylerinden birinin bu konuyu sormakta bu kadar gecikmiş olmasına zaten çok şaşırıyordu. Polisin ilk olarak bunu soracağından emindi. Öyle de olmuştu. Başka birinin o ana kadar bunu yapmamış olması ise gerçekten tuhaftı. Cedric, Emma, Harold ve Bay Wimborn hepsi birden Lucy'ye bakmaya başladılar. Lucy elbette ki vereceği yanıtı çok önceden hazırlamıştı. Nasıl söyleyeyim diye söze başladıktan sonra tereddütlü bir sesle ekledi. Tam olarak bilemiyorum ama birden ambarın bir an önce kıyı bucak düzenlenip temizlenmesi gerektiği hissine kapıldım. Orada tereddüt edercesine bir an için sustuktan sonra ekledi. Çok tuhaf ve iğrenç bir koku vardı. Karsındakilerin bu düşüncenin iğrençliği karşısında irkileceklerini önceden planlamıştı. Bay Wimborn da. Evet evet tabi. Adli tabip 3 hafta gibi bir süre beklediğini söyledi. Biliyor musunuz bence hepimiz bu meseleyi düşünmemeye ve kafamıza takmamaya çalışmalıyız. Bu arada rengi iyice solan Emma'ya dönerek anlayışla gülümsedi. Unutmayalım ki diye ekledi. Bu zavallı şanssız genç kadının neyse ki aramızdan biriyle herhangi bir ilişkisi yok. Cedric söze karıştı. Bu konudan kesinlikle emin olmak mümkün değil. Değil mi? Lucy Alice para onu şaşkınlıkla süzdü. Üç kardeş arasındaki belirgin farklılık Lucy'nin ilk anda dikkatini çekmişti. Cedric iri yarı gövdesi, güneş yanığı, sivilceli yüzü, dağınık siyah saçları olan neşeli davranışlarıyla dikkat çeken biriydi. Yüzünde bir karış sakallı havaalanına inmiş, mahkemeye gelmeden tıraş olduysa da giysilerini değiştirmeye gerek duymamıştı. Bu buruşuk eski gri flanel pantolon, yıpranmış yer yer örülmüş ceketten başka giysisi yok gibiydi. Anlaşılan gerçek anlamda bir bohem yaşamı sürmekten gurur duyuyordu. Onun aksine abisi Harold tam anlamıyla şehirli bir centilmen ve önemli bir şirketlerin yöneticisiydi. Uzun boylu, dik duruştu, gösterişli bir tipti. Şakaklarında yer yer ağırmış siyah saçları ve ince bakımlı bir bıyığı vardı. Koyu renk şık bir takım elbise giymiş, parlak gri bir kravat takmıştı. Dış görünüşünden de ne olduğunu hemen anlaşılıyordu. Başarılı ve dürüst bir iş adamı. Soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Bu fikirleri şimdilik kendine saklayabilirsin Sevrik. Peki ama niçin? Ne de olsa ceset bizim ambarımızda bulunmadı mı? Orada ne arıyordu? Bavi hafifçe öksürerek konuşmaya katıldı. Belki de şey, orada bir randevuya gelmişti. Anahtarın kapının dışındaki çiviye takılı olduğu herkesçe biliniyordu sanırım. Ses tonu böyle tedbirsiz davranışı onaylamadığı için karşısındakileri suçlar gibiydi. Öyle ki Emma hemen özür dilerçesine konuşmaya başladı. Bu savaş sıralarında başlamış bir alışkanlık. Hava savunma birlikleri için. Orada küçük bir ispirto ocağı varmış. Kendileri için kakao pişiriyorlarmış. Daha sonraları da orada gerçekten kimsenin alıp götürmeyi isteyeceği bir şey olmadığı için bu alışkanlıkları sürdürüp anahtarı çivi de asılı bıraktık. Kadın derneklerinin üyeleri için kolaylık oluyor. Eğer anahtarı evde saklasak bu onlar için sorun olacaktı. Orayı hazırlamak istedikleri zaman evde kimsenin olmaması halinde işleri aksayabilirdi. Eve genellikle gündelikçi çalıştırdığımız sürekli yardımcımız olmadığını biliyorsunuz. Sesi giderek kayboldu. Gerçi gereksiz ayrıntılı bir açıklama yapmaya çalışmıştı ama kafasının çok daha başka yerlerde olduğu belliydi. Cedric onu şaşkınlıkla süzdükten sonra sordu. ''Endişeli görünüyorsun kardeşim. Ne oldu?'' Harold kızgınlıkla söylendi. ''Böyle bir şey nasıl sorabilirsin?'' Tabii sorarım. Tamam anlıyorum. Yabancı genç bir kadın Rutherford Hall'daki bir ambarda cinayete kurban gitti. Bu biraz Victorian tipi dramı andırıyor ama tamam Emma bu nedenle şoka girdi. Hepsi tamam da Emma her zaman soğukkanlı, aklı başında bir kızdı. Şimdi birden böylesine endişelenmesine bir anlam veremiyorum. Boş vermelisin böyle şeylere Emma. İnsanoğlu her şeye alışır. Bazı insanlar cinayet gibi olaylara senden biraz daha zor alışabilir dedi Harold iğneleyici bir tonda. Sizin yaşadığınız yerlerde cinayetlerin daha gündelik konular olduğunu düşünebiliyorum. Mallorca'da. Mallorca değil, Ibiza. Aynı şey. Aynı değil, çok farklı bir ada. Harold konuşmasını sürdürdü. Cinayetin senin için gündelik olan bir olay sayılabileceğini söylemek istiyordum. Özellikle de hiddetli Latin insanları arasında yaşamaya alışmış biri olarak. Bizler İngiltere'de bu tür konuları daha ciddiye alıyoruz. Giderek artan bir öfkeyle ekledi. Ayrıca Cedric toplum için özellikle de resmi bir soruşturmaya bu giysiyle gelmeyi giysilerimin nesi var? Çok rahat. Bulunduğun yere uygun değil. Her neyse yanımda bulunan tek giysim bu. Böyle sıkıcı bir konunun ailemi yalnız bırakmamak için apar topar yola çıkmak zorunda kalınca eve uğrayıp gardrobunu yüklemeye zaman bulamadım. Ayrıca ben ressamım ve ressamlar rahat ettikleri giysileri giyerler. Hala resim yapmaya çalışıyor musun? Bana bak Harold, resim yapmaya çalıştığımı söylersen. Bay Wimborn otoriter bir tavırla öksürdü. Böyle tartışmakla bir yere varamazsınız diye onları hafifçe azarladı. Sevgili Emma, şehre dönmeden önce sizin için yapabileceğim bir şey olup olmadığını söylerseniz gerçekten sevineceğim. Bu uyarı yerini buldu. Emma Crackenorp telaşla buraya gelmiş olmanız yeterli. Teşekkürler dedi. Bir şey değil, resmi soruşturma sırasında ailenin çıkarlarını koruyan yabancı birinin olmasının yararı var. Müfettiş ile Rutherford Hall'da bir görüşme ayarladım. Her ne kadar olay şimdilik karanlık görünüyorsa da kısa sürede her şeyin açığa çıkacağından eminim. Bana sorarsanız olanlar çok belirgin. Emma'nın söylediği gibi uzun ambarın anahtarının kapının dışındaki çiviye asılı durduğu yöredeki birçok kişi tarafından biliniyor. Kış aylarında pek uğranılmayan bir yer olduğundan yöresel çiftlerin burayı gizli buluşma yeri olarak kullanılıyor olmaları çok doğal. Hiç kuşkusuz bir çiftin arasında kavga çıktı ve genç adam bir an için kendini kaybetti. Yaptığı dehşeti içinde kıvranırken de lahti fark etti ve cesedi ortadan kaldırmak için mükemmel bir yer olduğuna karar verdi. Lucy evet bu da olası görünüyor. İlk etapta düşünülmesi gereken bu diye aklından geçirdi. Cedric yöreden bir çift dediniz ama kimse kızı teşhis edemedi diye söze girdi. Daha araştırmanın başındayız. Kısa bir süre içinde hiç kuşkusuz bir tanıyan çıkacaktır. Tabii söz konusu adamın bu yöreden biri olması kızın başka bir yerden değil örneğin Brakehampton'ın başka bir bölgesinden gelmesi de mümkün. Brakehampton büyük bir şehir. Son 20 yılda inanılmayacak kadar büyüdü. ''Eğer ben olsam soğuk bir ambarda genç bir adamla buluşmak istemezdim.'' Cedric yine söze karıştı. ''Sinemada biraz el ele tutuşmayı filan yeğlerdiniz değil mi Bayan Alice Barrow?'' ''Bu ayrıntılara girmemiz gerekli mi? Konuyu değiştirsek olmaz mı?'' dedi Harold sıkıntılı bir ses tonuyla. O anda araba Rutherford Hall'un ana giriş kapısının önünde durdu ve hep beraber arabadan indiler.''